Peygamberimizin ilk eşinin cenaze namazını e, kıldırıp ile alakalı bir soru var. Peygamberimizin ilk eşinin cenaze namazını kıldırmış mıdır hocam? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin malumunuz 23 senelik hayatı iki dönemden oluşuyor. Birisi Mekke-i Mükerreme dönemi, birisi de Medine-i Münevvere dönemi, hicret ve sonrası dönem. Mekke-i Mükerreme'deyken, Cenaze namazı daha farz kılınmamıştır. Cenaze namazı farz kılınmadan, cenaze namazı meşru kılınmadan Hazreti Hatice annemiz de vefat etmiştir. Allah Celle ve Alâ Hazretleri peygambere bir işi öğretecek. Onu yapmasını emredecek. Öğretti ve emrettikten sonra peygamber aleyhissalatü vesselam fiilen uygulayacak ve ümmetine gösterecektir. Emek İmekke'de cenaze namazı yok ki meşru kılınmamış. Nasıl kıl? Kılmamıştır. Medine'ye mürevvere geldikten sonra ilk yıl içerisinde cenaze namazı Peygamber vesselam Efendimiz'e meşhur kılınmış. O da ilk cenaze namazını Esat bin Zürara radıyallahu anh üzerine kılmıştır. Kabri üzerinde de Berab bin Ma'rur Hazretlerine kabri üzerinde cenaze namazını kılmıştır. Çünkü hicretten hicretten bir buçuk ay kadar önce ölmüştür. Berabi-i Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Vesselam geldikten sonra cenaze namazı meşru kılınır kılınmaz, onun kabri üzerinde namaz kılmıştı. O nedenle de bir insan yanlışlıkla cenaze namazı kılınmadan defnedilirse, defnettik veyahut da cenaze namazını diyelim ki üç tekbirle kıldırdık. Dördüncü tekbir yok, farzın birisi gitti, gitti. Daha sonra uyardılar birisi, bizi dediler ki, ya hocam kesinlikle ve kesinlikle siz, Üç tekbirle kıldınız. Dört yok. Bir iki kişi daha aynı şeyi söyledi. E, i̇mam olarak siz de emin değilsiniz ama cenazeyi defnettiniz. E, cenaze kokuştum. Hayır. Daha yeni defnetmişsiniz. Kokuşmadıysa Müslüman cenaze namazı kılınmadan ne yapılamaz? Defnedilemez. Aradan peki zaman Defnedilse mu? bile kokuşmadığı müddetçe onun Aynen. cenaze namazı kılınması gerekir. İşte buradan ötürü, buradan ötürü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Keraben mağrur Hazretlerine cenaze namazını kabri üzerinde kıldırdığından dolayı ümmet de defnedilmeden, cenaze namazı kılmadan defnedilenlerin namazlarını kokuşmadıkları müddetçe kabirler üzerinde kılarlar. İmam efendi gider kabir üzerinde kılar. Veya imam şart değil. Velisi olan birinci dereceden yakını veya herhangi bir Müslüman gider kabri üzerinde cenaze namazını kılar. Bu çünkü Müslüman'ın din kardeşine yapacağı tabi bir görevidir. Ama dediğim gibi cenaze namazı meşru olmadığı için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemiz üzerine Mekke'de namaz kılmamıştır. Peki sorunuzu cevaplayayım. O da belki kardeşlerimiz dikkatini çeker. Kokuştuğunu nasıl anlayacağız? Kokuşması etin kemikten ayrılması olayıdır ki bu coğrafyaya göre değişir. Mesela Arabistan'da 15 gün değil en fazla bir ay içerisinde erir et. Ülkemizde, tabi ben e, bu konuda tecrübeli değilim. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne de bu konuyu sormadım. Şimdi siz sorduğunuz için irticali cevap veriyorum. Tahmini olarak ülkemizin iklimi ne soğuk ne sıcak ilman bir iklim olduğu için 3 e, ay civarında veya 2 ay civarında etin kokuşması hmm. ve bedenden, kemiklerden ayrılması mümkün olur. Dolayısıyla... En fazla diyelim işte iki ay geçmemek üzere cenazesi kılınmamış olan cenaze namazı onun da kabri üzerinde kılınabilir. Ama yine de mezarlıklar müdürlüğüne bu konuyu sormak lazım. Onlardan ülkemizdeki hararete göre, sıcaklık derecesine göre etle kemiğin kokuşma durumu ve birbirinden ayrılması ne zaman başlıyor bunu öğreneceğiz. Kesin olarak diyelim ki ülkemizde diyelim dediler 40 günde. O zaman 40 gün geçmemişse kılacağız. Geçmiş, geçmiş ise ya. kılmayacağız.